Ali Hoşafçı Selefiler ve Tasavvufçular isimli kitabında sayfa 284'te şöyle diyor. Mecaz-ı akli fiilin hakiki faili ve müessirine değil de o fiilin mekan, zaman ve sebep gibi alakası bulunduğu bir şeye isnat edilmesi demektir. Bu edebi sanata göre Yeryüzü ağırlıklarını dışarı çıkardığı zaman ayetinde ağırlıkları dışarı çıkaran Allah olduğu halde fiil hakiki faile değil fiilin mekanına isnat edilmiş ancak Allah murad edilmiştir demekte. Ve devamla işte özellikle sufilerde kendisiyle istigase edilen zatın hakiki fail değil hakikatte yardım edenin Allah olduğunu, olduğuna inandıklarını ve ondan istediklerini söylemektedirler. Yani, mecaz akli bu şekilde yorumluyor ve bunun ne olduğunu inşallah bizler de açacağız. mecaz akli ile ne kastettiklerini biraz daha açalım. Diyorlar ki, sahih itikad, sahih itikad, Kulların ve fiillerinin yaratıcısının Allah olduğuna inanmaktır. Şöyle demekte de, mecazı akliden kasıt der ki sahih itikad kulların ve fiillerinin yaratıcısının Allah olduğuna inanmaktır. Kulları ve fiillerini yaratan odur. İster ölü ister dili ondan başka hiç kimsenin tesiri yoktur. Tevhid tamı tamına bu itikattır demektedirler. Tabi bu alıntı yine bunların e, selefinden kabul ettiğimiz, bunların piri kabul ettiğimiz Alevi Maliki'nin Mefahim isimli kitabından alınmış. Müslümanların söyledikleri sözler arasında bir şeyi Allah'tan başkasına isnat etme gibi şeyler görülürse bunları mecaz-ı akliye hamletmek icap eder. Yani diyor ki, ee, bu tanımdan sonra mecaz-ı akliyi daha iyi anlamamız için Müslümanların söyledikleri sözler arasında bir şeyi Allah'tan başkasına isnat etmek gibi şeyler görülürse bunları mecaz-ı akliye hamletmek icap eder. Az önceki okuduğumuz ayette bir örnek verdiler. Yani yeryüzü hazinelerini çıkardığı zaman yani diyor ki burada fail bizzat Allah olduğu halde Allah azze ve celle ayette, e, ayette e, bizzat faili değil fiili işleyen mekanı e, göstermiştir. Dolayısıyla bu da mecaz-ı aklidir diyor. O yüzden diyor o halde Müslümanlar herhangi bir Müslüman söylediği bir söz arasında bir şeyi Allah'tan başkasına isnat etme gibi bir şey yaparsa yani Allah'tan istenmesi gereken veya Allah'a söylenmesi gereken veya Allah için yapılması gereken bir şeyi herhangi bir mahluka yapmışsa veya böyle bir söz söylediyse o zaman biz onun sözünü mecaz akliye hamlederiz demiş. Bu tanıma dikkat. Ey Allah'ın peygamberi, bana şifa ver. Beni borçtan kurtar gibi sözler söyleyenler, o da eğer birinin böyle söylediği farz edilirse, bu sözleriyle ancak ve ancak, şifa bulayım diye bana şefaat, yani dua et, ödeye ödeyebileyim diye bana dua et, benim bu işim için Allah'a sen yönel demek istemektedirler. Yani onların bu tanımına göre, birisi derse ki, Ey Allah'ın nebisi bana şifa ver. Yani biz bu mecazı akli yöntemiyle, usulüyle anlayacağız ki aslında burada bu kişi şunu kastetmek istedi. Yani ya Rabbi ya da ey Peygamber sen ee, Allah'tan benim için şifa dile. Veyahut beni Allah beni bu borçtan kurtarsın. Yani ey Peygamber dediği halde biz bunu Allah'a hamletmiş olarak kabul edeceğiz demekteler. Onlardan Allah'ın kendilerine bunu yapma gücü ve yetkisi verdiği dua ve şefaatten başka bir şey istememektedirler. Mecazı akliyi kendi sözleriyle anlatmaya çalışarak alıntılar yaptığımız kitap Hoşafçı'nın temel kaynağı Alevi Maliki'nin Mefahim isimli kitabıdır. Az önce bunu ifade ettik. Koşapçı'nın anlatmaya çalıştığı mecazı aklinin ne olduğunu Alevi Maliki'nin söyledikleriyle bir araya getirip anlatalım. Bakınız bu Alevi Maliki'de ne diyor aslında bu kastettikleri mecazı ı nedir bunu bir de Alevi Maliki'den dinleyelim. O şöyle söylüyor. Sadece Allah'ın yaratıcı olduğuna inanmak gerçek tevhiddir. Önce bunu vurguluyorlar dikkat ediniz. Allah'ın yaratıcı olduğuna inanmak gerçek tevhiddir. Yani hatırlarsanız biz bir önceki derste, özellikle de aslında bir önceki dersten ziyade mukaddimede bunu ifade etmiştik. Biz bu derse başlarken şirk şirkin tanımını yaptık ve bir mukaddime hazırladık buna. Veya bu reddiyede böyle bir hazırlık vardı. Sünnet ve bidatın ne olduğunu anlattık ve tevhidin ne olduğunu anlattık. Şimdi de bu Aleli Maliki diyor ki... Ee, Mefahim isimli kitabında sadece Allah'ın yaratıcı olduğuna inanmak gerçek tevhiddir. Demek ki eğer biz tevhidi böyle tanımlarsak, bugün e, biz böyle biliyoruz. Yahudiler de Allah'ı yaratıcı bilmektedirler, Hristiyanlar da Allah'ı yaratıcı bilmektedirler, en sapık grup ve fırkalar da Allah'ı yaratıcı olarak bilmektedirler. O zaman bunları tevhid tehlimi sayacağız diye bir soru aklımıza gelir. Ama bu sözü biz aklımızın bir yerine yazalım. Çünkü bunun üzerine bina edeceğiz reddiyemizi. Sadece Allah'ın yaratıcı olduğuna inanmak gerçek tevhiddir demiş. Bu sahih akideye devam ediyor tabi bu sahih akideye. Kendisine göre böyle bir akide sahihtir. Ve bu akideye sahip muvahhid ve buna sahip olan kişi muvahhiddir. Bir müminden Zahiri yaratma, şifa verme, sıkıntıları giderme gibi şeyleri Allah'tan başkasına isnat etme anlamına gelen sözler sadır olursa bunları mecazi olarak söylediğine hükmetmek vaciptir. Dikkat ediniz eğer diyor bir kimse yaratıcının Allah olduğuna inanıyorsa bu gerçek tevhiddir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 geçecek diyecek ki ey falan bana şifa ver. Biz diyeceğiz ki yani bu adam bunu mecazi olarak söyledi. Veyahut efendim bunu böyle söylemek, böyle düşünmek e, gerçekten eğer selesin sehmi gibi deseydi ki yani hüccet kaim oluncaya kadar yani hücceti kaim etmek için o kimse hemen tekfir edilmez veya şöyle yapılmaz deseydi belki bunu anlamak mümkün olurdu. Ancak sözlerin devamında inşallah konuyu daha iyi anlayacağız. Ve demektedir ki e, demektedir ki bunu bu şekilde mecazi söylediğine hükmetmek vaciptir. Yani bunların mecazi akli tarifi böyle. Bunu bu şekilde kabul etmek vaciptir. Ey falanca hastalığıma şifa ver. Ey falanca bana eş ve evlat ver gibi sözlerle aslında aslında ey falanca Allah'a dua et de bana şifa versin. Benim için Allah'a yönel de bana eş ve evlat versin demek istemektedirler yaratanın Allah olduğuna inanmakla beraber başka türlüsünü kastedecek değiller ya bir de diyor ki yani bu adam zaten yaratanın Allah olduğunu biliyor bununla beraber diyor eğer çıkıp derse ki ey falan bana şifa ver, eş ver evlat ver, efendim mal ver, mülk ver derse biz, bize düşen şey şudur ki bu da vaciptir bu kimse bundan şunu kastetti, ey falanca Ey falanca benim için Allah'a yönel ve benim için eş iste, çocuk iste, mal iste, mülk iste, neyse. Böyle bir anlayış. Ve hatta bunun aslında masum görme var ve bundan, bundan ötürü e, bundan ötürü yani vacip olduğu için e, aslında bununla ilgili yapılması gereken hücceti ikame etme gibi bir e, yola da e, başvurmuyor. Dolayısıyla kim böyle söylerse ve bu kişiyi yaratıcının Allah olduğuna inanıyorsa, biz biliriz ki onun kastı, onun kastı Allah Subhanahu ve Taala'dır. Bizzat fa'il olan fa'il olandan değil, vasıta kıldığı kişi, kişi kişiden bunu istiyor gibi görünse de aslında burada kastı fa'ildir. Yani Allah Subhanahu ve Taala'dır demekte. Ve devam edelim. Hoşafçının şüphesiz tevil yolları vardır. Sözüyle işaret ettiği kıvırma şekli budur. Hani daha dersin başında bununla ilgili de tevil yolları vardır denmişti. Bununla ilgili aslında bunun bundan kastı veya kıvırması kıvırma şekli işte az önce yukarıda ifade ettiğimiz alevi pardon mecazi akli diyerek buna bir tevil yolu bulmuştur. Aslında bir kıvırma yolu bulmuştur. Allah'ın dışında veliler edinenlerin hali, kendisine sığınacak bir ev yapan örümceğin meselesine benzer. Halbuki, sığınacak evlerin en çürüğü örümceğin yuvasıdır. Keşke bu gerçeği bilselerdi. Ankabut suresinin 41. ayeti. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, sadece, Allah'ın yaratıcı olduğuna inanmak, rasullerin çağırdığı gerçek tevhid değil. birinci mukaddimede ifade ettiğimiz gibi, müşriklerin de kabul ve itikat ediyor oldukları rububiyet tevhididir. Dolayısıyla müşriklerin de kabul ediyor oldukları sadece Allah'ın yaratıcı olduğuna inanmak onların mümin ve muahhit olmalarına yetmediği gibi başkalarının da sahih bir itikatla mümin olmalarına yetmez. Yukarıda gerçek tevhid Allah'ın yaratıcı olduğuna inanmaktır demişti. Mümin ve muahhit olarak isimlendirmişti böyle bir itikadı taşıyana. Halbuki bizler bilmekteyiz ki enbiyalar, hatta demiyorum ben Nebimiz ve Vesselam enbiyalar çoğunlukla Allah'ın yaratıcı olduğuna inandıklarını söyleyen toplumlara gönderilmişlerdi. Dolayısıyla rububiyet tek başına tevhidi oluşturmaz. Ayrıca bunlar Allah hakkında bizim şefaatçilerimizdir. Yunus suresi 18'de dendiği gibi yani bize dua ve referansta bulunacak, bizim namımıza Allah'a yönelecekler düşüncesi ve itikadıyla Allah'ın dışındaki ilahlarını çağıran, onlara dua edip onlardan medet bekleyen, eş, evlat ve şifa isteyen müşrikler de Allah'ın tek başına yaratıcı olduğuna inandıkları ilahlarının yaratmadan bir pay sahibi olduğuna inanmadıkları için hoşafçının mecaz-ı aklisi kapsamında olmalıdırlar. Yani Bizim az önce Yunus suresi 18. ayette söylendiği gibi bunlar Allah satında bizim şefaatçılarımızdır derlerdi. Kendi putları için, ilahları için. Dolayısıyla ve bu kimseler aynı zamanda biliyorsunuz rububiyet rububiyete iman ediyorlardı. Allah subhanehu ve teala'nın yaratıcı olduğuna inanıyorlardı. Bununla beraber Allah'a şirk koşuyorlardı ve şirk koştukları kimselere de Bunlar Allah katında bizim şefaatçılarımızdır diyorlardı. O halde Ali Hoşafçı'nın usulüne göre bu müşriklerin bu yaptıkları sadece mecazi aklidir. Yaptıkları mecazi aklidir. Evet. Öyle ya, sizi kim yarattı diye sorulunca elbette ki Allah yarattı. Zuhru suresi 87'de dendiği gibi veya buna benzer birçok ayette veyahut yeri ve göğü kim yarattı diye sorsan, e'inse tahum men khalaqa's semavati vel ardı le yakulun Allah, yeri ve göğü kim yarattı diye sorsan Allah derler. Allah Subhanahu wa teala müşrikleri tanımlarken, dikkat ediniz bunları muvahhid veya tevhid ehli kimseler olarak değil, müşrik olan kimselerin aslında bunu inkar etmediklerini ve kabullendikleri kabullendiklerini sizi kim yarattı diye sorulunca elbette ki Allah yarattı demeleri yeri ve güğü kim yarattı diye sorsan Allah demeleri diyenler ve ilahları için bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir. Yani bize dua edip aracılık edeceklerdir diyen ama bununla beraber onlara dua eden onlardan isteyen müşrik de onları yaratıcı olarak kabul etmediği için dikkat ediniz Allah'ı yaratıcı kabul ediyor ilahlarını yani şirk koştuğu kimseleri de e, şefaatçılar olarak kabul ediyor ve onlara yönelip dua ediyor onlardan istiyor ve bunu yaparken de gerçekten onların yaratıcı olduğuna inanmıyordu çünkü onlara göre sizi kim yarattı diye sorsan Allah diyeceklerdi. Onlardan isteyen bu müşrikte onları yaratıcı olarak kabul etmediği için şu mecazı akli mezhebinden olmalıdır ki yani bu müşrik demek ki mecazı akılcıdır ve mecazı akli mezhebine mensuptur. Direkt ilahına seslenip direkt Rabbine seslenip bana şifa ver diyor, sonra da bununla ilahının kendisine şefaat edip hacetini Allah'a yönelteceğini ve ona dua edeceğini kastettiğini söylüyor. Yani Allah'a yönelip direkt şifa isteyeceğine, mal mürk evlat eş vesaire sıkıntılarını gidermesini ihtiyacını gidermesini Allah'tan isteyeceğine, bu mecazi akli mezhebi mensubu olan bu müşrik kimse. Allah ve Vesselam'ın üzerine gönderildiği o Mekke müşrik toplumu diyelim. Bunları mecazı ı akli kabul edersek, dilek Rabbine yöneleceğine ne yapıyor? İlahına, Allah katında şefaatçi kabul ettiği o putlara veyahut Allah'a eş koştuğu kimselere yönelerek bana şifa ver diyor, sonra da bununla ilahının kendisine şefaat edip Hacetini Allah'a yönelteceğini ve O'na dua edeceğini, kastettiğini söylüyor. Demek ki müşrikler de mecazi akli yapıyorlardı. O halde eğer onların yaptıkları bu mecazi akli tutuyorsa, tutuyorsa gerçekten bu makbul bir amel olsaydı Allah subhanehu ve teala onlara Nebi göndermezdi, onlara kitap göndermezdi. Dolayısıyla bugün Kur'an ve sünnette delili olmayan bir ibadet biçiminin, bir davranışın veyahut fasit tevessül anlayışının veyahut istigasenin Allah'tan başkasına yapılmasının mecazi akli isminde bir teville kendilerine göre, bize göre bir ifsatla aslında bunun müşriklerin bir geleneğinin olduğunun görülmesi gerçekten e, görülmesi gerekmektedir. Birisi bize aradaki farkı gösterebilir mi? Bunlara ilave olarak Allah'ın tek başına yaratıcı olduğuna inandıktan sonra ölüye, ölüye ve gaybe seslenen bir kimsenin Ey filanca hastalığıma şifa ver, bana yardım et bana ev iş ve eş ver deyip, bununla Allah'a dua et de bana şifa versin, aracılık et de bana yardım etsin, benim yerime ona yönel de bana ev, iş ve eş versin demeyi kastetmesi caiz bu sözlerini mecaza hamletmek, vacip ise aynı şekilde ey filanca bahtımı açık et buraya geçmeden önce yani Demek istiyoruz ki, demek istiyoruz ki, biz birini işitirsek, ey falan, yani Allah'tan başkalarına seslenerek, bana şifa ver, bana yardım et, bana ev ver ve bana iş ver dediğini işitirsek, biz onun bu davranışını, onun bu sözlerini mecazi akli gereği, yani bizzat, ee, bizzat bunu faile hamledecek. Yani diyeceğiz ki, bu kişi bundan kastı Allah subhanahu ve Taala'dır. Ey filan, ey falan demesine itibar edilmez. Bunun Müslüman olduğu için Allah'tan istediği, istediğine inanmak vaciptir. Eğer bu vacip ise aynı şekilde ey filanca bahtımı açık et, günahlarımı affet, beni cehennemde yakma, bana kabir azabı gösterme beni cennete sok deyip bunlarla Allah'a dua et de bahtımı açık etsin, günahlarımı affetsin, beni cehenneme atmasın, bana kabir azabı göstermesin, beni cennete soksun demeyi kastetmesi caiz, bu sözleri duyanların bunların mecaza hamletmeleri de vacip olmalıdır o halde. Öyle ya Allah'ın yaratıcı olduğuna inanmayla beraber, Aksini kastedecek değiller ya. Allah'ın yaratıcı olduğuna inanmayla beraber aksini, de, aksini kastedecek değiller ya. Hatırlarsanız bu söz Alevi Maliki'ye aitti. E, Mefahim isimli kitabında öyle demişti. Elbette demişti yani öyle ya Allah'ın yaratıcı olduğunu hem kabul etsin hem de bununla beraber bunları isterken herhangi bir zattan isterken Allah'ın dışında birini katledecek değil ya demişti. Sayfa 285'te Ali Hoşafçı diyor ki netice olarak gerek insan gerek peygamber olsun herhangi bir kişiyi Allah'a ortak koşarsa müşrik olur. Dikkat ediniz Ali Hoşafçı netice olarak gerek insan gerek peygamber olsun herhangi bir kişiyi aslında bu söz bile tehlikeli. Diyor ki netice olarak gerek insan gerek peygamber. Yani sanki peygamberler insan değil miydi? Yani bu biraz aslında tehlikeli bir söz. Gerçi bunların subhanallah birazdan gelecek yani bunların bazı noktalarda sıkıntıları olduğunu biliyoruz. Yani e, o yüzden biz diyoruz ki Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Yani Allah subhanahu ve teala bize tevhidi söyletirken bu iki şey üzerine bina etti ve burada tercih ettiği şey abduhu ve rasuluhu. Yani o hem kuldur hem Allah subhanahu ve tehalenin Resulüdür. Burada da diyor ki Ali o Hoşafçı netice olarak gerek insan gerek peygamber olsun herhangi bir kişiyi Allah'a ortak koşarsa müşrik olur. Buna biz kalem sürmesi diyelim. O kastediyor ki ee, gerek insan olsun ya da enbiyalardan herhangi bir kimse veya salihlerden herhangi bir kimse olsun herhangi bir kimseyi Allah'a ortak koşarsa müşrik olur. Allah'a ortak koşarsa sözüyle Allah ile beraber yaratıcı olduğuna inanmayı kastediyor. Zira ardından diyor ki, eğer gerçek fail ve yaratıcının Allah olduğunun farkında olarak fiili o vasıtaya nispet ediyorsa kafir olmaz. Dikkat ediniz, az önce e, peygamber de insan değil midir? Sözümde söylediğim sözle alakalı diyor ki, bir kimse Allah'a ortak koşarsa müşrik olur. Peki Allah'a ortak koşarsa nasıl ortak koşar? O buradan kastı şu Allah ile beraber başka bir yaratıcı olduğuna inanıyorsa o kişi müşriktir demeye getiriyor. Niçin? Çünkü arkasından diyor ki eğer gerçek fail ve yaratıcının Allah olduğunun farkında olarak fiili o vasıtaya nispet ediyorsa kafir olmaz. Yani işler istediği şeyi, istediği şeyi vasıtaya nispet ediyorsa, yani ey falan deyip, ey falan deyip ey falan deyip bana şunu ver, bana bunu ver deyip buradan kasıt akidesinde, inancında fail olarak Allah olduğuna inanmış ama bununla beraber ee, fiili o vasıtaya yani aracı kıldığı kimseye nispet ediyorsa sanki o veriyormuş gibi nispet ediyorsa o zaman kafir olmaz demektedir. Yani şunun gibi yani teşbite hata olmasın. Yani bu garip bir şeydir. Garip bir şeydir. Yani kişi birinden bir şey istiyorsa ona hitap eder. Yani mesela siz mesela bana şu an birisi karşıma girip bana diyebilir ki mesela bana şu falanca kitabı ver. Şu an burada benim varım. Benden başka da kimse yok. Şu kitabı bana verir misin dese ben de e, oralı olmasam veyahut he, bu bana söylüyor aslında e, e, hitap benim. Hitap benim. ve yani Beni bu vasıta kabul ediyor. Aslında bu falana sesleniyor mu? Diyeceğiz. Yani böyle bir şey getirmişler. Böyle bir tediric getirmişler. Ve diyor ki kişi diyor yaratıcının Allah olduğunun farkında olarak yaratıcının Allah olduğunun farkında olarak fiili o vasıtaya nispet ediyorsa kafir olmaz. Yani ne sen biliyorsan ki yaratıcı Allah'tır. O halde sen o fiili o fiili yani e, sana verecek olanın sanki o vasıta kıldığın kişiymiş gibi olduğuna inanman sana, e, seni küfre düşürmüyor, seni şirk içerisine düşürmüyor demeye getiriyor. Yani onların şirkten kastı Allah'a eş koşmaktır. Hoşafçı'ya göre nispet etmenin haber veya talep olması arasında da fark yoktur. Yani yaratıcının Allah olduğunun farkındaysanız dikkat ediniz yaratıcının Allah olduğunun farkındaysanız, ne yaparsanız yapın, ne söylerseniz söyleyin, kafir ve müşrik olmazsınız. Yaratıcının Allah olduğuna inanıyorsanız, istediğiniz fiili, istediğiniz vasıtaya hem haber hem talep olarak nispet edebilirsiniz. Beni şeyhim kurtaracak diyebilirsiniz. Şeyhim bana evlat ihsan et, diyebilirsiniz şehrim günahlarımı affet de diyebilirsiniz ölüye ve türbeye seslenip ey falanca hastalığıma şifa ver diyebilirsiniz ya Resulullah bana ev eş ve iş nasip diyebilirsiniz beni Resulullah gelip kurtardı da diyebilirsiniz daha da ileri gidip Muhammed eşittir Allah da diyebilirsiniz. Haşa o kelle. Daha da ileri gidip Muhammed eşittir Allah. A. Haşa. Yani biz burada Allah'a sığınıyoruz. Bundan ne kastediyoruz? Sanel, sanal alemdeki örümcek ağının görüntülü sitelerinde öldürülen Bayram Hoca var. Bir tane Bayram Hoca biliyorsunuz. Bu Bayram Hoca'nın yine bu Mahmut Efendi çevrelerinden Bayram Hoca'nın ses ve görüntüyle açık açık Muhammed eşittir Allah dediğini bundan haberdar olan herkes görmüştür. Apaçık bir küfür ve eşittir lafzıyla tamı tamına tesviye anlamına gelen, şirki ilan eden bu sözü Orhan Kurugöllü Hoca diyor ki, biz bu sözü Hüseyin Avni'ye sorduk. Yine bunlarla beraber çalışan bunlarla beraber Efendim bu tarikatın e, önde gelen adamlarından birisi olan Hüseyin Avniye bunu soruyorlar diyorlar ki bu Bayram hocanın e, Muhammed eşittir Allah ne demektir bu yani nasıl böyle bir söz söyler dediğinde e, şu cevabı veriyor Hüseyin Avni diyor ki biraz zorlarsak Muhammed'e itaat etmek Allah'a itaat etmektir gibi bir şey olabilir yani biraz av bu zor zorlamayı kendisi de bunun zorlama ile olduğunu itiraf ediyor. Malum bunlar mecaz, tevil ve kıvırma ehli insanlar. Malum bunlar mecaz, tevil ve kıvırma ehli insanlar. Çünkü az önce yukarıda kendileri dediler bunun tevili var, işte şurada mecaz var, burada şöyle var ama tabii bunları biz kıvırma olarak görmekteyiz, üzülerek söylüyoruz. Küfrü ve şirki yokmuş gibi göstermek için küfrü ve şirki yokmuş gibi göstermek için biraz değilse de baya zorlama yapmaları gerekmektedir. Gerçekten ciddi bir zorlama yapmaları gerekmektedir. Böyle anlaşılmakta. <gülüyor> Evet. Şimdi diğer bir başlığa geçiyoruz. Üçüncü bölümümüz olacak bizim. Hoşafçanın gayri meşru tevessülle ilgili delilleri. Hoşafçanın gayri meşru tevessülle ilgili delillerine bakacağız. Birinci ayet ona yaklaşmak için vesile arayınız ayeti. Ey iman edenler! Allah'tan korkunuz. Ona yaklaşmak için vesile arayınız. Maide suresinin 35. ayeti. Tabi bu şu an Hoşafçı'nın yaptığı tercüme ile ey iman edenler! Allah-u Teala'dan korkunuz, ona yaklaşmak için vesile arayınız şeklinde kendisi tercüme etmiş. Birincisi Allah-u Teala kitabını indirilen şeyin ne olduğunu insanlara beyan edip açıklasın diye Nebi Aleyhisselatü Vesselam'e indirmiştir. Birincisi Allah-u Teala kitabını indirilen şeyin ne olduğunu insanlara beyan edip açıklasın diye Nebi Aleyhisselatü Vesselam'e indirmiştir. Naha Suresi 44. ayete bakılabilir. Dolayısıyla onun namaz kılın, zekat verin ve hacca gidin gibi ayrıntılı açıklama yapmadığı mücmen emirlerin beyan ve açıklaması Nebi Aleyhisselatü Vesselam'in sünnetinde bulunmaktadır. Yani Kur'an-ı Kerim'de geçen Rabbimizin Allah ve Vesselam'e ee, insanlara açıklasın diye indirdiği Kur'an-ı Kerim'i Allah Azza ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de namaz kılın, zekatı verin ve hacca gidin gibi mücmel olan ayetleri yani kapalı olan ayetleri bizlere açıklasın diye Allah Resulü ve Vesselam'ın sünnetinde bunun açıklaması bulunmaktadır. Allah Resulü ve Vesselam Sallu kemara aytumuni usalli diyerek benim nasıl namaz kıldığımı gördü iseniz öyle namaz kılınız demesi vakii musale emrinin mücmel olan bu ayetin bir tefsiri bir açıklaması mahiyetindedir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anni <gülüyor> ibadetlerinizi benden alınız özellikle hac amellerinizi benden öğreniniz" buyurması. Müslim'in sahihinde geçiyor. Az önce benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz o da Buhar'ın sahihinde 631 numarada, diğeri de Müslim'in sahihinde 1297 numarada geçmekte. Aleyhisselatü Vesselam'ın hac amellerinizi benden alıp öğrenin dediği, zekatın şartlarını, nisabını, miktarını ve zekat verilecek malların neler olduğunu beyan edip açıkladığı gibi Rabbimizin mücmel olarak ona yakınlaştıracak şeyler arayın buyruğundaki, ona yakınlaştıracak vesilelerin neler olduğunu da bizlere beyan etmiştir. Dolayısıyla az önce bahsi geçen ayetlerin beyanını, açıklamasını kimden öğrendiysek, aynı şekilde bu ayetinde açıklamasını bu ayette kastedilen, yakınlaştıracak vesilelerin neler olduğunu gerçekten sünnetten öğrenmek durumundayız. Yani namazı Allah Resulü ve Vesselam'dan öğreneceğiz. Orucu, haccı, zekatı ve sair diğer ibadetleri bunların uygulamasını peki bu ayet geldiğinde bu bize kapalı mı kalacak? Elbette ki yine bunun beyanını Allah Resulü ve Vesselam'in sünnetinde bulacağız. Allah'ın namaz kılın, zekatı verin ve hacca gidin gibi mücmel emirlerini hiç kimse kendi kafasına göre anlayıp tatbik edemeyeceği gibi ona yaklaştıracak vesilelerin neler olduğunu da hiç kimse kendi hevasına göre anlayıp uygulayamaz. Bizi Allah'a yaklaştırıp cennete girmemize sebep olacak ne kadar vesile varsa Nebi Aleyhisselatü Vesselam Bunların hepsini bize öğretmiş. Başta sahabe olmak üzere salih selefimiz de bunları yaşayarak tatbik etmiştir. Dolayısıyla Allahu Teala'sül selamin hadis-i şerifte haber verdiği gibi Tebarani'nin kebirinde geçen sizi cennete yaklaştıracak ne kadar maruf varsa bunların hepsini sizlere açıkladım veya sizleri cehenneme götürecek ne kadar masiyet varsa hepsini haber verdim diyerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu haber vermiş olmasından, gecesi gün gibi aydınlık bir yol üzere bizleri bırakmış olduğundan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bunların hepsini bizlere öğrettiğine şahitlik ediyor. Başta sahabe olmak üzere e, Selefi Salihimizin de bunları yaşayarak tatbik ettiklerini bilmekteyiz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretmediği ve selefin tatbik etmediği Allah'a yakınlaşma umulan her uygulamanın dindeki ismi bid'attır. Eğer hatırlarsanız tevhid ve şirkin dışındaki mukaddimelerimizden bir tanesi sünnet ve bid'at kavramlarıydı. Dolayısıyla bu dersin İstihase tevessül ve teberrük konuları ile alakalı olan bu dersimizin ilk bölümlerine bakan arkadaşlar bu mukaddimeleri göreceklerdir, e, kayıtlarda var. Dolayısıyla ki her kim Allah Resulü ve Vesselam'ın öğretmediği ve selefimizin tatbik etmediği Allah'a yakınlaşma umulan her uygulamanın dindeki ismi bidattır. İşlerin en şerlileri olan bid'atler. Ve şerrü'l-umuri muhdesatüha hudbetül dediğimiz gibi. Bizi cehenneme yaklaştırır, Allah'tan ise uzaklaştırır. Evet. Allah'a yakınlaştıracak vesileler arayın diyor ayette. O halde bid'at Allah'a yaklaştırma sebebi midir yoksa uzaklaştırma sebebi midir? İşte biz bidat için, işlerin en kötüsü olduğu için, işlerin en kötüsü olduğu için bizi değil Allah'a ancak cehenneme yaklaştıracaktır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ve selefin Allah'a yaklaşma türünden muayyen bir uygulamayı yapmamış, yani terk etmiş olmaları, o uygulamaya delalet ettiği zannedilen umumi naslardan ve kıyastan önce gelmektedir. Yani hiç kimse umumi naslardan ve kıyastan hareketle olduğunu iddia ederek, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ve selefin yapmadığı hususi bir uygulama icat edemez. Onların terk ettiği bu hususi uygulamayla amel etmek, ve bununla Allah'a yakınlaşmaya çalışmak asla caiz değildir. Zira onların hayra ve fazilete olan hırs ve gayretleriyle birlikte yani ashabın hayra ve fazilete olan hırs, hırs ve gayretle birlikte böyle hususi bir uygulamayı terk etmiş olmaları ancak ve ancak böyle bir uygulamanın yapılmayacağını bilmelerinden kaynaklanmaktadır. Yani, selef Salihimiz, şerefli ashabımız, hayır konusunda, fazilet konusunda yarış halindeydiler. Ve buna oldukça istekli, istekliydiler. Onların böyle bir uygulamayı terk etmiş olmaları, ancak ve ancak böyle bir uygulamanın yapılamayacağını bilmelerinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla hiç kimse umumi naslardan ve kıyastan hareketle olduğunu iddia ederek yani böyle batıl bir tevessülün olduğunu iddia ederek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in ve ashabın yapmadığı bir şeyi yapamaz. Örneğin dikkat edelim, örneğin yani burada kıyas yapılamaz derken Örneklerle inşallah konunun daha da anlaşılma imkanı sağlanmış reddiyede. Bayram namazıyla ilgili umumi delillerden hareketle, Hacıların bayram günü Mina'da bayram namazı kılmalarının meşru olduğunu söyleyebilmenin önündeki tek engel, Nebi aleyhisselam Vesselam ve Selefin bunu terk etmiş olmalarıdır. yoksa hacıların Mina'da bayram namazı kılmalarını yasaklayan zayıf da olsa bir delil bulunmamaktadır. Dikkat ediniz. Yani böyle bir delil aramak. Hatırlarsanız dersin yine e, önceki bölümlerinde ifade etmiştik. E, şöyle diyordu. Zat ile tevessülü yasaklayan Zat ile tevessülü yasaklayan herhangi bir hadis zayıf da olsa yok diyordu. Uydurma da olsa yok diyordu Ali Hoşafçı. Buna da biz örnek getiriyoruz. Örneğin umumi delillerden hareketle hacıların bayram günü Mina'da bayram namazı kılmalarının meşru olduğunu söyleyebilmenin önündeki tek engel Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Selef'in bunu terk etmiş olmalarıdır. Yani Hacılarımız Minada iken Minada iken Bayram sabahı bayram namazını kılmazlar hacıların dışındaki herkes kılar buna güç yetirebilen şartları oluşmuş herkes kılar ancak hacılar Minada oldukları için ve onlar Cemreleri taşlayacaklarından Allah Suleyset ve Selem'in sünnetinde onunla beraber olan ashabımız bayram namazını kılmazlar. Dolayısıyla bununla beraber bunların minada bayram namazı kılmalar miyasaklayan zayıf da olsa bir delil yoktur. Yani uygulama böyle. Ancak şöyle bir hadis. Zayıf da olsa yok. Ne sahih ne zayıf. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dememiş ki minadayken bayram namazı kılmayınız. Ancak anni derken Hac ibadetlerinizi benden öğreniniz derken, Allah Resulü sallallahu öyle yaptı, uygulaması böyleydi, ashab ondan böyle gördü ve böyle uyguladı ve selef de bu yolu sürdürdü. Yani, tabi biz bunlara diye verirken, bu batıl kıyası ifade etmeye çalışıyoruz. Yani onların bu hususi uygulamayı terk etmiş olmaları, konuyla ilgili umumi delilleri tahsis etmekte, ve onlardan önce gelmektedir. Aynı şekilde tavaftan sonra kılınacak iki rekatlık tavaf namazıyla ilgili delillerden hareketle Safa ve Merve arasını say etmeye etmeye de tavaf adı verilmektedir diye kıyas edilerek saydan sonra da iki rekat tavaf namazı kılmanın meşru olduğunu söyleyebilmenin önündeki engel yine onların bunu terk etmiş olmalarıdır. Yani yani e, Kabe tavaf edildikten sonra kılınan iki rekat tavaf namazı var. Bununla beraber Safa ve Merve arasında da efendim sahi yapılıyor ancak bazı lafızlarda bu tavaf olarak gelmiştir. Dolayısıyla kimse böyle bir kıyastan hareketle diyebilir mi ki Madem ki Kabe'nin etrafında dönülerek yapılan tavaftan sonra kılınan iki rekat tavaf namazı vardır. e, e burada saydan sonra bu sayıya da tavaf ismi verilmiş. Dolayısıyla bu da bir tavaf şeklidir. Böyle bir kıyasla burada da iki rekat kılınması gerektiğini yani sayıdan sonra iki rekat tavaf namazı kılınması gerektiğini kim söyleyebilir? Veya böyle bir kıyas, meşru bir kıyas mıdır? Yoksa ashabın Allah Resulü ve Vesselam'ın bunu yapmamış olması mıdır? Yani bunu yapmamıza engel, bu namazı kılmamıza engel. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlü olarak, işte sayıdan sonra iki rekat namaz kılmayın demesi midir? Yoksa bizzat hac ibadetini ifa ederken böyle yapması mıdır? Zaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu hadis usulcüleri de bilirler, efendim fıkıh usulcüleri de bilirler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın fiili olarak yaptığı bir şey, sözlü olarak yaptığına tercih edilir. Yani bu konular e, mesela cem edildiği zaman, nasla cem edildiği zaman e, efendim ilim ehlimiz ihtiyaç duyduğunda böyle bir tercihi de gözetirler. Ama bununla beraber Allah Resulü ve Vesselam'den böyle yasaklayan, özel hususi bir yasak aranmaz bizzat onun uygulamasına bakılır. Yoksa saydan sonra iki rekat tavaf namazı kılmayı yasaklayan zayıf da olsa bir delil bulunmamaktadır. Yani onların bunu terk etmiş olmaları böyle bir kıyasın yapılabilmesine manidir. Onların bunu terk etmiş olmaları böyle bir kıyasın yapılabilmesine manidir. Yani ashab bunu terk etmiş, bunu terk ettiği için de burada bize Fiyasın kapısı da kapalıdır. Yani bazı nasların umumundan hareketle veya benzer olduğu düşünülen diğer meşru uygulamalara kıyas edilerek Nebi Aleyhisselatü Vesselam'in ve selefin uygulamadığı hususi bir tatbikatın Allah'a yaklaştıracak vesileler kapsamına gireceği söylenemez. Söz konusu hususi tatbikat hakkında zayıf da olsa yasaklayıcı bir delil bulunmasına da gerek yoktur. Onların terk etmiş olmaları, bunun Allah'a yakınlaştıracak bir vesile olmadığının, aksine ondan uzaklaştırıp cehenneme yaklaştıracak bir vesile olduğunun, en açık ve en kesin delilidir. Yani Allah Resulü ve Vesselam'ın böyle bir şeyi uygulamamış olması, Ashabın böyle bir şeyi terk etmiş olması ve bundan sakınmış olması, Allah'a yakınlaştıracak bir vesile olmadığının, aksine ondan uzaklaştırıp cehenneme yaklaştıracak bir bidat, bir vesile olduğunu açıkça göstermektedir. Zaten rasuller niçin gönderilirler Aleyhisselam? Niçin gönderilirler? Rasuller kulları Allah'a yaklaştırmak için gönderilirler. Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu fiilleri ve Allah Azze ve Celle'nin gadab ettiği fiilleri bizlere anlatmak için, kullara, beşeriyete anlatmak için gönderilirler. Dolayısıyla Allah, Allah Resulü ve Vesselam zat ile tevessül veyahut sünnetin dışında kalan tevesül çeşitleri yani Allah Resulü ve Vesselam'in getirmediği bir şeyi getirmekle bu kimseler. Acaba Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vazifesini eksik mi yaptı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nübüvvet vazifesini yapmadı mı? Risalet vazifesini yapmadı mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tebliğ ettin mi? Tebliğ ettin mi dediğinde veda hutbesinde? Ashabın evet tebliğ ettin biz buna şahidiz demeleri üzerine elini işaret parmağını gökyüzüne kaldırarak önünde bulunan toplumun üzerine kaldırıp indirerek üç defa şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab dediğini, hatta bir uçan kuşun kanadından haber verdiğini ve hatta Huzeyfe radiyallahu dediği gibi müşriklerin kendisiyle alay etmeye kalkarak söyledikleri hatırlattıklarında evet o bize tuvalete bile nasıl gireceğimizi haber verdi demesiyle Gecesi gün gibi aydınlık bir yol üzere bizlere bizleri bıraktığını çok iyi bilmekteyiz. Nasıl olur da nasıl olur da bunun Allah'a yaklaştıracak bir vesile olduğunu ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden değil batıl bir kıyasla bunu söylemeleri nasıl mümkün olabilir? Burada dikkat edilmesi gereken bir husus taşır. Bahsettiğimiz terkin iddia edilen uygulamanın meşru olmamasına ve dolayısıyla bidat olmasına temel gerekçe oluşu, ancak ve ancak kendisiyle Allah'a yakınlaşmak istenen, onun rızasının umulduğu ibadet türünden olan uygulamalarla ilgilidir. Bahsettiğimiz terkin, iddia edilen uygulamanın meşru olmamasına ve dolayısıyla bidat olmasına temel gerekçe oluşu, ancak ve ancak kendisiyle Allah'a yakınlaşmak istenen onun rızasının umulduğu ibadet türünden olan uygulamalarla ilgilidir. Abdullah Gumari'nin dediği gibi Nebi Aleyhisselatü Vesselam dab yani keler yemeği terk etmiştir. Öyleyse dab yemek de bidattır denilir mi türünden hezayanlar ancak koşafçı gibi usulü ve furusuyla dinden bir haber cahilleri ikna eder. Yoksa yeme içme gibi eşyaya taalluk eden şeylerin bid'atlerle ve konumuzla yakından veya uzaktan bir ilgisi yoktur. Yeme içme gibi eşyaya taalluk eden şeylerin bid'atlerle ve konumuzla yakından veya uzaktan bir ilgisi yoktur. İnşallah bu ileride de gelecek. İleride de gelecek. Mesela biz kevni vesileler dediğimiz, şer'i vesileler dediğimiz, e, efendim, e, Çağdaş alimlerimizin bununla ilgili ne dediği, selefin bununla ilgili inancı, e, inşallah bununla ilgili Allah'a hamdolsun, e, delillerimiz var, müstakil kitaplarımız var, Elbani Rahimahullah ve benzeri alimler gibi, bunları da burada paylaşacağız. İkincisi, ayette geçen vesile kelimesini İbn Manzur şöyle açıklamakta. Bir amelle ona yaklaşmak istendiğinde bir vesileyle ona tevessül etti denir. İbn Manzur ayette geçen vesileyi şu şekilde açıklıyor. Bir amelle ona yaklaşmak istendiğinde bir vesileyle ona tevessül etti denir. Yani herhangi bir amelle, ya da bir amelle yaklaşmak demek, bir vesileyle yaklaştı, tevessül etti denir. Yani bir ameli işlem, işlemek, yani niyetinde, kastında Allah'a yaklaşmayı umularak, Allah'a yaklaşmayı umarak, yapılan bir amele, bir vesileyle ona tevessül etti, denilebilir diyor İbni Manzur. Yani aynı şunun gibi, yani siz niyeti salih tutarak, niyeti salih tutarak yaptığınız her iş aynı zamanda bir tevessüldür. Yani bir vesileyle Allah'a tevessül etmektir. Örnek veriyorum. Namazla tevessül edersiniz. Dua ile tevessül edersiniz. Yani o ibadeti vesile kılarsınız. Secde ile, ruku ile efendim oruçla hac ile, sadaka ile niçin? Çünkü biliyorsunuz bir amelin makbul olması için iki tane iki tane rukum var. Yani olmazsa olmaz var. Bir birincisi ihlâftır. İkincisi yapılacak amelin Kur'an ve sünnete uygun olmasıdır. Dolayısıyla bu ikisi varsa bir kimse ihlasla gerçekten Allah rızasını umarak herhangi bir şey yapıyorsa, örnek bir hasta ziyaret ed ediyor, örnek verelim. Niyeti bu. Niyeti o hastayı ziyaret ederken yüce Rabbimizin rızasını Umarak, onun rızasını gözeterek bunu yapıyor. Dolayısıyla bu ona yaklaştıracak bir bir vesiledir. Onunla tevessül ediyor. Yani salih ameller derken, işte e, İbn-i da bunu açıklarken diyor ki, e, bir amelle Allah'a yaklaşmak istendiğinde bir vesileyle ona tevessül etti denir. Filanca Allah'a tevessül etti demek, ona yaklaştıracak bir amel işledi demektir. Falanca, falanca Allah'a tevessül etti demek, ona yaklaştıracak bir amel işledi demektir. Yani, mesela örnek veriyorum, birisi içeride namaz kılıyor, böyle. Örnek, birisi, bir başkası geldi, onu sordu, dedi ki, falan nerededir, o şu an tevessül ediyor derseniz, bu isabetli bir sözdür. Niçin? Çünkü, Allah'a tevessül etme niyetiyle, yani, ona yaklaşmak için, ona tevessül etmek için, Namaz ile namazı vesile kıldı ve ona tevesül etti demektir. Cevheri de aynı manaya işaretle şöyle demekte: filanca rabbine vesile ile tevesül etti denir. Yani bu bir amel ile ona yaklaştı demektir. Falanca rabbine vesile ile tevesül etti denir. Yani bu bir amel ile ona yaklaştığı demektir. Gerçekten arkadaşlar biliyorsunuz biz buna yani yeri geldiğinde mesela madde ve mana bu aslında kapsamlı bir konu yani madde ve mana dengesi diyoruz yeri geldiğinde ya da efendim e, sebep sonuç diyoruz veyahut e, yani hani şey de var e, tedbir ve tevekkül dediğimiz yine aynı şekilde bununla beraber ee, bir kimsenin gerçekten yüce Rabbimiz kendisine yaklaştıracak amelleri razı olduğu amelleri bizlere haber vermiş dolayısıyla bu konuda bizi cahil ve gafil bırakmadı Allah Subhanahu ve Teala bunu öğrenmemiz için bizlere kitap ve sünneti gönderdi dolayısıyla e, bir kimsenin bu vesilelere sarılmaksızın Allah'ın rızasını gözetmesi Allah'ın ee, rızasını umarak, rızasını gözeterek cennete girmeyi ümit etmesi gibi aynı şuna benziyor. Yani bu vesilelere bizlerin ihtiyacı var. Bu vesilelere sarılmadan, e, aynı ekini ekine, toprağa hiçbir tohum ekmeden oturup da o toprağın e, mahsul vermesini ummak gibi bir şey oluyor yani. Vesilelere sarılmaksızın imtihanı başarmayı ummak imtihanı başarmayı ummak, aynı o toprağın o toprağın tohum ekmeden emek etmeden e, onun mahsur vermesini beklemek gibi ya da evlenmeden çocuk sahibi olmayı beklemek gibi ve buna benzer yani Allah Azze ve Celle e, kendisine yaklaşma kastı ile yapacağımız bütün vesileleri bizlere açıklamıştır. Aslında burada konuyu noktalamak istiyorum. Konu hassas ve ben böylelikle bunun başlığını açmış oldum. Ee, birinci delilleri olan ayeti, hatta en önemli delilleri olan en önemli delilleri olan bu ayetten ona yaklaşmak için vesile arayınız ayetini Maide Suresi'nin 35. ayetini bundan sonraki derste daha kapsamlı olarak kim bu ayetle ilgili ne diyor e, müteber kaynaklarımız müfessirlerimiz e, ne demişler selefimiz bu ayetle ilgili ne demiş inşallah bunu kapsamlı bir şekilde konuşacağız çünkü konularımızın temelini oluşturan ayet bu e, burada noktalayacağım bugün biraz uzun tutarak tek ders yaptım ee, inşallah faydalı olmuştur. Allah Azze ve Celle e, tevessül e, istigase ve teberrük konularında ve buna benzer konularda selefin menhecini terk eden kimselere hidayet etsin. Onları dost doğru yola iletsin. Çünkü insanın imtihanı kaybetmesi, selefi menhecden yüz çevirmesi gerçekten kendi adına büyük bir kayıptır. Allah Azze ve Celle bu çalışmamızı makbul buyursun. Ben burada sözümü nokturuyorum. Ve hadihi allahu a'lem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala ali Muhammed. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfirüke ve etubu ileyk. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.